Burada tam anlamıyla üzülerek belirtiyorum ki lokatı tahrif etmek vardır. Lokat tahrif edilmiş. Yani ya cehaleten ya da inaden. allah Alem hangisinden dolayı olduğunu biz bilmiyoruz. Bir düşünce ortaya atıldı. Bu düşüncede ben sabitim ben değişmem kesinlikle dendi. Bu sefer deliller aranmaya başlandı. Yüridûne lafzından yola çıkılarak işte bu bu manadadır. Bu bu manadadır. Telbis. Ve tahrife gidildi. Burada lukatı kesinlikle tahrif vardır. Ağuzu billahi minneşşetanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala rasulillah. Arkadaşlar tavukta muhakeme konusunda şüphelerin giderilmesine devam ediyoruz. 7. bu 8. dersimiz geçen hafta. Gündem farklı olduğu için beni linçlediğiniz günde, tiyatro gündemi olduğu için dersi atmadık. Daha doğrusu dersi yetiştirememiştik. Dersi yetiştiremediğimiz için o videoyu atmıştık. Bu hafta devam edeceğiz inşallah. Bu Perşembe 8. dersle. Yalnız arkadaşlar dediler ki hocam dersler hem yani konu ağır, zor hem de uzun oluyor. 50 dakika, 55 dakika, 45 dakika uzun oluyor. Biraz kısa tutarsanız hem konuyu anlamak açısından... Hem daha kolay dinlemek açısından daha iyi olur dedi. Eğer yetiştirebilirsek 25-30 dakika gibi bir sürede iki şüpheye birden yer vereceğiz bu dersimizde. Yok yetiştiremezsek tek şüpheyle yetineceğiz. 20 dakika olsun, 15 dakika olsun hiç fark etmez. Tek konuyla gidereceğiz. E, dersi bitireceğiz inşallah. Şimdi arkadaşlar. Önce iddiayı bir ortaya koyalım. İddianın delilleri. Ben bu konudaki iddianın delillerini de topladım. Yani... Karşı tarafın görüşleri açısından elimde güzel bir döküman var. Daha sonra tek tek tek tek bunlara cevap vereceğiz. Bunlardan bir tanesi şu. Ayette diyor ki Elemtara Nisa suresinin 60. ayetinde Elemtara ilellezîne yezumûne ennehum âmenû bima unzile ileyke ve ma unzile min qablik. Burasını biliyoruz. Sana indirdiğimiz kitaba ve senden önce indirdiğimiz kitaplara iman ettiğini iddia edenleri görmedin mi? Devam ediyor ki ne? Onlar irade ediyorlar. İşte bu kelime üzerinde duruluyor. ne? irade. Ve şu mana veriliyor. İrade etmek, yüridûnenin manası şudur. Erade, yüridû. İfail babından manası şudur. Karşında tercih edebileceğin iki şey vardır. İki şeyden birini tercih eder, diğerine sırt dönersin. Yani iki şeyden birini tercih edersen erade fiili burada kullanılır. Yani önünde yemek için bir elma vardır, bir de armut vardır. İki tane seçeneğin vardır. Sen iki seçenekten birini seçtiğin zaman elma yemeyi tercih ettiğin zaman işte yüridunenin manası tercih etmek. iki seçenekten birini almak, iki seçenekten birini kabul etmek ve onunla amel etmek. İki seçenekten birini bu örneği iyi dinleyin. Burada çok ciddi anlamda bir ihtilat karıştırma var arkadaşlar telbis daha doğrusu. İyi dinleyin inşallah. Tekrar ediyoruz. Yüridunenin manası karşında iki tane seçenek vardır. İki seçenekten bir tanesini sen seçersin. Diğerini tercih etmezsin. Ona sırt çevirirsin. İşte Yüridunenin manası budur. Mana bu olunca o halde açığa şu çıkıyor ki insanların karşısında bir Allah'ın hükmü bir de tağutun hükmü olduğu zaman insanlar Allah'ın hükmüne gitme imkanı varken yüridûne eyyete hakamu ile tağut. Tağutun hükmüne giderlerse işte o zaman kafir olurlar. Yani tağuta muhakeme Allah'ın hükmüne gitme imkanı varken küfür olur. Yoksa Allah'ın indirdiğine gitme imkanı yokken. Allah'ın kitabına gitme imkanı yokken karşında sadece beşerin hükmü varsa senin ona gitmen yuridun lafzının kapsamına girmez. Çünkü sen mecbur ona gidiyorsun. Tercih edeceğim bir şey yok ki. İddia bu arkadaşlar. Bu iddia mesela şununla da güçlendirilebilir, delillendirilebilir. Ayetin sebebinin yüzüne baktığımız zaman İslam devletinde yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hükmünün olduğu bir yerde inmiştir. Münafık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hükmünü değil de Kab bin Eşref'in veya Cüheyne kabilesinden bir tağutun hükmünü tercih etmiş. Bakın karşıda iki tane hüküm varken birisi Allah'ın hükmü, birisi cahiliyenin hükmü. Münafık cahiliyenin hükmünü tercih ettiği için, irade ettiği için onu istediği, onu arzuladı, diğerini arzulamadığı için kâfir olmuştur. Ancak günümüzde Müslümanların özellikle şu yaşadığımız vakada böyle bir imkanı yoktur. Tağuta gitmek mecburiyetinde ya da mecbur demeyelim de yani bir ihtilaf olduğu zaman kişi tağutun hükmüne gittiği zaman Allah'ın hükmünü terk etmiş olmuyor. Çünkü Allah'ın hükmü yok ki. Yani bir kafirle ihtilaf ettiğiniz zaman siz Allah'ın hükmüne gitmiyorsunuz. Allah'ın hükmüne değil tağutun hükmüne gidiyorsunuz. Allah'ın hükmü olmadığı için bu fiiliniz yuridune tercih etmek iki şeyden birini tercih etmek kapsamına girmiyor. Bu yüzden küfür değildir deniyor. İddia bu arkadaşlar. Peki bu iddia neyle? delillendirilmeye çalışıyor. Bir irade kelimesinin manası nedir? Rakıp el iddia sahibi demiş ki irade kelimesinin asıl anlamı şehvet, arzu, ihtiyaç ve umuttan oluşan bir güçtür. Bu kelime yapılması veya yapılmaması gerektiğine karar verilen bir şeye nefsin meyletmesi için kullanılmıştır. Yapılması ya da yapılmaması gerektiğine karar verilen bir şeye nefsin meyletmesini ifade etmek için kullanılmıştır. Ancak kimi zaman işin başlangıç kısmı için yani nefsin bir şeye meletmesi anlamında kimi zaman da işin sonuç kısmı için yani yapılmasının veya yapılmamasının gerekliliği konusunda karar vermek anlamında kullanılmıştır. İrade ihtiyarla yani seçebilme ile ilgili olduğu gibi seçmekle ilgili olduğu gibi zorlamayla ve duyguyla da ilgilidir. Aynı kökten türeyen muravede ise istenilen şeyle ilgili başkasıyla çekişip onun isteğinin dışında bir şey isteme ve onun aradığının dışında bir şey aramandır. Rakub-ı El-İsfahani Müfredat isimli eserinde irade kelimesini uzun uzun anlatmış. Zaten özetle demiş yazar. Ben oradan özetliyorum demiş. İrade kelimesinin asıl anlamını vermiş. Ve yapılması veya yapılmaması gerektiğine karar verilen bir şeye nefsin meyletmesidir. Başlangıç için kullanılır veya sonuç için kullanılır ki Allah için olduğu zaman burada böyledir. Ben buralara girmeyeceğim inşallah. İrade ihtiyarla yani seçebilmeyle ilgili olduğu gibi zorlamayla ve duyguyla ilgisi de olabilir. Aynı kökten türeyen muravede ise bir şey istiyorsun, bir kimseyle çekişiyorsun. Onun isteğinin dışında başka bir şeyi aradığı zaman bu kelime kullanılır demiş. Yine başka bir kaynaktan et-tehkik fi kelimatil Kur'an olması lazım. Ben buraya not almamışım. İrade bir şeyi talep etmek ve ihtiyardır. Yani birini diğerine seçmek, tercih etmektir. Bu lukavi olarak bu manaları getirmiş ve buradan da anlaşılan neyse biz şey yapalım. Bakınız demiş ayetleri de bu manada da kullanılmıştır. وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ limen اَرَادَ Anneler Çocuklarını iki tam yıl emzirip o süreyi tamamlamayı isterse bunu yaparlar. Yok bunu istemezlerse daha az sürede emzirebilirler. Yani iki tercih hakkı var. Ya iki yılı tam dolduracak ya da doldurmayacak. Limen erade bunu isterse bunu tercih ederse bunu yapabilir. Bakınız karşısında iki tane tercih etme imkanı var. Ya bunu tercih edecek ya da bunu tercih edecek. Bunu tercih etmesi için erade fiili kullanılmıştır diyor. Yine başka bir ayet delil getiriyor yazar. وَمَنْ يُرِدْ dünya الدُّنْيَا نُؤْتِي مِنْهَا Kim? Dünyanın sevabını umarsa, irade ederse ona onu veririz. وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِي مِنْهَا Kim de ahiretin sevabını irade ederse biz de ona onu veririz. Bakınız diyor çok net bir şekilde bir ahiret vardır, bir de dünya vardır. İrade kelimesi burada dünyayı irade etmek demek, ahirete sırt çevirip dünyayla meşgul olmak Ahirete irade etmek demek, onu seçmek, onu ihtiyar etmek, buna sırt çevirip diğerini ortaya koymak demektir. Ve diyor ki, kişinin önünde iki seçenek vardır. Ahiret sevabı ve dünya sevabı. Kişi bunlardan birini tercihine göre karşılığını görür. Ya onu tercih edecek ya onu. Burada yürüt, bu yürüt ifadesiyle yürüt, irade yüridu. Tabi şey olduğu için. Meczum olduğu için sonu cezimle olur, riyade orada düşüyor. Yürüt kelimesiyle ifade edilmiştir diyor iddia sahibi. Ve sonuç olarak diyor ki aktardığımız bu nakillerden sonra anlıyoruz ki... ...irade iki seçenek barındıran şeylerden birinin tercihidir. İrade iki seçenek barındıracak, iki seçenek. İrade isteyerek, arzulayarak, ihtiyaç duyarak tercih yapmaktır diyor. Anlaşılı değil mi? Yani biz önce reddedeceğimiz fikri delilleriyle ortaya koyduk. Benim elimdeki deliller bu. Başka deliller varsa bu irade ile ilgili onlarda da geldiği zaman onlara da cevap veririz. Ancak bana ulaşanlar özetle bu şekilde. Şimdi biz Allah'ın izniyle şöyle bir cevap veririz. Birincisi daha önceki derslerde söylediğimiz ve bundan önce derslerde bir usul koyduğumuz üzere Allah'ın hükmünü tercih etmek imanın gereğidir. Allah'ın hükmünden gayrısını, ister Allah'ın hükmü o gün olsun, icra edilsin, ister icra edilmesin, Allah'tan gayrısının hükmünü tercih etmek, tağutun hükmünü tercih etmek ise büyük şirktir ve dinli kişinin sahibini dinden çıkartır. Nuh Aleyhisselam insanları tağuttan iştinab etmeye, tağuttan yüz çevirmeye davet etti. Nuh Aleyhisselam insanları tağuttan yüz çevirmeye davet ettiği zamanda Allah'ın hükmüyle hükmeden bir hakim, Değildi. Allah'ın hükmü bizzat icra edilecek, edilir durumda değildi. Nuh aleyhisselam tağuttan yüz çevirmeye, ona itaat etmemeye, ona boyun eğmemeye davet etti. Bu bütün Resullerin dinidir. La ilahe illallahın aslıdır. Tevhidin gereğidir. Biz ne Nisa suresinin 60. ayetiyle ne de başka birkaç ayetle, Tağuta muhakeme olmanın şirk olduğunu ispatlamıyoruz. Tağuta muhakeme olmanın şirk olması la ilahe illallah kendisiyle başlar ve la ilahellahu beyan eden, beyan eden onlarca ayetle sabittir. Bir ayetin içerisinden bir lafzı çek çıkartıp o lafızla ilgili lukavi bazı manalar verip sonra birkaç ayet getirip işte bu böyledir demek İyi değildir. Ben sadece böyle söyleyeyim de bu iyi değildir. Bu hoş bir durum değildir. Bu e, hakkı hedefleyen, hakkı arzulayan bir kimsenin yapacağı bir şey değildir. Yani tağuta, tağutu inkar etmek, tağuttan beri olmak, tağuttan iştinap etmek, onun hükmüne boyun eğmemek ve sadece ama sadece Allah'ın hükmüne boyun eğmekle ilgili Onlarca ayet dururken sadece bir ayeti al, ayetin içinden bir kelimeyi çıkar, o kelime ile ilgili lugavi bir takım e, nakiller getir, sonra da birkaç ayet getirip bakın bu böyledir. Bu din değildir arkadaşlar. Daha doğrusu İslam dini böyle bir şey değildir. İslam dininde de böyle bir istidlal metodu yoktur. Bakınız İbn-i Teymiye Rahimullah, ben e, şüphenin bizzat içeriğine girmeden önce birkaç bir şey söyleyeyim. İbn-i Teymiye Rahimahullah özellikle ve diğer bidat sahibi mezheplerin, e, bidat ehlinin sapmasına örnek verirken, Kur'an'ın ve sünnetin apaçık nasları dururken onlar kelimelere bu nasları kurban ettiler. Bu nasları kelime, kelimelere bu nasları kurban ettiler. Yani mesela Allah görülür mü görülmez mi? Kıyamet gününde müminler Rabb'lerini görecekler mi? Bununla ilgili onlarca ayet bununla ilgili ayetler ve onlarca hadis varken, onlarca hadis varken "Len terani." Len burada tekid nefi istikbal ebedi bit bildirir. Sen beni ebediyen göremeyeceksin. Bakın ne yaptılar? Demek ki ayette sen beni ebediyen göremeyeceksin. Buradan kıyamet gününde Allah müminler tarafından görülmeyecektir. Hükmünü çıkardılar. Bütün nasları kurban ettiler. Arkadaşlar böyle bir istidilal metodu sadece ama sadece ehli bidatın metodudur. Ve bu maalesef günümüz e, muasır dönemde çok yapılmaktadır. İşte tekfir dinden midir değil midir meselesinde de keferna büküm tekfir midir değil midir lafza sadece lafza takılıp dinin umumi ahkamını terk etmek bir Müslümanın Allah'tan korkan bir Müslümanın bir ilmehlinin yapacağı bir şey kesinlikle ama kesinlikle değildir. Burada da yapılan aynısıdır. Allah subhanehu ve teala O hükmünde hiç kimseye ortak tanımaz derken ayet bu kadar açıkken Tağuta muhakeme olan kimse Allah'ın hükmünü değil de Tağut'un hükmüne gitmişken, Allah'a hükmünde ortak koşmuşken, bununla ilgili onlarca bu manaya delaletin onlarca nas varken Nisa suresinin 60. ayetinde yuridun ifadesini alıp böyle sonuçlara gitmek insanı sadece ama sadece felakete sürükler diyoruz. Meselenin içeriğine, meselenin aslına gelecek olursak, burada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 Ve tahrife gidildi. Burada lukatı kesinlikle tahrif vardır. Şimdi arkadaşlar yuridunenin manasını ben size söyleyeceğim. Yuridenin manası kişinin bir şeyi yapması veya yapmaması konusunda tercih etmesidir. Yoksa karşısındaki iki seçenekten birini tercih etmesi değildir. Nakilleri, delil olarak getirilen nakilleri söyleyeceğim. Ben de bazı ayetler getireceğim. Tamam mı? Yuridunen ne demek o kadar açığa çıkacak ki? Muhalifimiz diyor ki karşında iki seçenek olacak. Ya e, X okuluna gideceksin ya Y okuluna gideceksin. İki seçenek var. Sen Y'yi değil de X'e gidersen bunu irade etmişsindir. Ama karşında iki seçenek yok. Tek bir okul varsa senin sadece ona gitmen yuridune irade lafzının kapsamında değildir diyor. Örnek verelim. Karşında bir kadının evleneceği bir Zeyd var, bir de Amr var. Bir Zeyd var, bir de Amr var. Kadın ikisine de bakıyor. zeytle evlenmeyi tercih ettiği zaman, zeytle evlenmeyi iktiyar ettiği zaman, zeytle evlenmeyi seçtiği zaman işte iradenin manası budur. Çünkü Amr'ı tercih etmemiştir. Ama karşında sadece zeyt varsa irade burada kullanılmaz diyor. Büyük bir hata yapıyor. İrade kelimesinin manası o değil. İrade kelimesinin manasını biraz önce verdiğim örnek üzerinden tam anlatacağım. X ve Y okulu var dedi ki hayır, sadece X okulu var. Ya oraya gitmeyi düşünürsün ya da gitmeyi düşünmezsin. Ya oraya gitmeyi istersin ya da istemezsin. İki tane tercih hakkın vardır. Ya oraya gitmektir ya da gitmemektir. Oraya gitmek onu irade etmektir. Oraya gitmemek ise onu irade etmemektir. İrade kelimesinin tam manası budur. Ee, i̇ddia sahibi iki şey arasında tercihte bulunmak ifadesini sanki karşında iki ayrı olgu olacak onlardan birini tercih edeceksin şeklinde algılamış. Hata etmiştir. E, kendi getirdiği nakillerden ben bunu göstereceğim inşallah. E, halbuki iradenin manası. İkinci örnek üzerinden gidelim. E, bir kadının karşısında bir zeyd vardı, bir amr vardı. İddia sahibi diyordu ki zeydi, zeyt ve amr varken zeydi tercih etmesi irade burada kullanılır. Ama sadece zeyd varsa burada kullanılmaz diyordu. Hayır iradenin manası şudur. Zeyd sizi evlenmeyi teklif eder. Sizin karşınızda iki seçenek vardır. Ya evlenmeyi istersiniz ya da istemezsiniz. Evlenmeyi isterseniz evlenmeyi irade etmişsinizdir. Evlenmeyi istemezseniz evlenmeyi istememeyi irade etmişsinizdir. Yani ya reddi irade etmişsinizdir ya da kabulü irade etmişsinizdir. İradede evet iki seçenek vardır. Ama o iki seçenek kulun karşısındaki seçenekleri değil... Kulun kendisinin yapması ya da yapmaması bakımından seçenektir. İşte burası karıştırılmıştır. Şimdi yazarın getirdiği nakle bakalım aslında. İrade kelimesinin asıl anlamı diyor. Biraz önce okudum, tekrar okuyacağım. İhtiyaç ya umuttan doğan bir güçtür. Bakınız. Yazazın yazarın getirdiği irade tarifindeki Rakib el-İsfani'nin müfredattan geliyor. Bu kelime yapılması veya yapılmaması. Bakın benim getirdiğim tarif. Yapılması veya yapılmaması gerektiğine Karar verilen bir şeye nefsin meyletmesidir. Yani sizin karşınızda yapmak ya da yapmamak şeklinde iki tercih vardır. Yoksa sizin karşınızda iki tane olgunun olup anlaşılıyor değil mi arkadaşlar? Konu zor olduğu için defalarca döndere döndere anlatmaya çalışıyorum. Yapmak ya da yapmamak şeklinde iki tane tercihiniz vardır. Yaparsanız onu irade etmişsinizdir. Yapmazsanız onu irade etmemişsinizdir. Ya da yapmamayı irade etmişsinizdir. Yoksa karşınızda iki ayrı olgu olup onlardan birini tercih etmek değildir. Bakınız bizzat ibarede bu kelime yapılması veya yapılmaması gerektiğine karar verilen bir şeye nefsin meyletmesini ifade etmek için kullanılmıştır. Bizzat Rakıbel İsfahani'nin müfredatında geçen ifade birebir benim iradenin, kelimenin benim verdiğim mananın doğruluğunu gösteriyor. Şimdi burada ilginç bir durum var arkadaşlar. Burada yazar bu nakli getirken demiş ki irade ihtiyarla. Orada yani demiş bu yani kendisine ait seçebilmeyle ilgili olduğu gibi zorlamayla ve duyguyla da ilgili olabilir. Burada yazar bunu getirdikten sonra irade seçebilmeyle ilgili seçebilmeyle ile ee, şey irade ihtiyarla yani demiş bu kendisine ait orijinal lafızda böyle bir şey yok ki bu çok büyük bir suçtur ilmin afetidir yani bir ilim talebesi ve bir ilim ehli için ilmin afetidir. Orayı kendisi şey yapmış, tefsir etmiş. Yani seçebilmeyle niçin seçebilme diyor? Çünkü iddiasını temellendirebilmek için bunu getirmesi gerekir. İhtiyar böyle tefsir ediyor. Olduğu gibi zorlamayla ve duyguyla da ilgilidir. Bu ifadeden yazar, şu sonuç çıkartıyor. İrade isteyerek, arzu ederek, ihtiyaç duyarak yapılan şeydir. Halbuki Rakıp fani neyi anlatıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Kişi insanoğlu, insanoğlu yapmayı veya yapmamayı tercih eder. Yapmayı veya yapmamayı tercih eder. Ama cansız nesneler yapmayı veya yapmamayı tercih etmez. Bir şey yapar. Cansız nesnelerin Böyle bir tercih hakları yoktur. İşte irade kelimesi cansız nesneler için de kullanılır. Yani Rakip el-İsfani'nin kastettiği bambaşka bir şeydir. Bakın, irade ihtiyarla yani insanın kendi tercihiyle ilgili olabildiği gibi zorlamayla ve duyguyla da olabilir. Yani zorlamayla bir duvar kendi kendisine yıkılır İşte bu zorlamadır veya duyguyla olabilir dedi ve hemen arkasından mesela şunu del getiriyor Rakib el-İsfani feveceda fiha cidaran yani يريد أن orada bir duvar vardı yıkılmaya yüz tutmuş yıkılmayı irade ediyordu yani irade cansız varlıklar için de kullanılır Rakib el-İsfani bunu anlatmak için bir ibare getiriyor maalesef yazar bu ibareyi hem kendisi biraz ek yapıyor ihtiyarla yani seçebilmeyle Hayır burada ihtar ile kastedilen insanın iradesidir. İnsanın özgür iradesi, insanın tercihidir. Ee, zorlama ve duyguyla kastedilen ise hayvanların, bitkilerin veya cansız varlıkların iradesidir. Rakib el ibaresi burada çok açık bir şekilde tarif edilmiştir. Mesela yine Rakıb atım saman istedi. Atım saman istedi. Duyguyla olması yani hayvanların duygusuyla yapmış olduğu harekete de irade denir. Bunu örnek vermek için bu ibareye getiriyor. Ancak e, bu ibareleri ihtisar etmiş yazar bu ibareleri atlamış sadece oradan bir cümle getirmiş o cümleye de kendisi ek yapmış ve buradan şu sonuç çıkarmış irade tercihle arzuyla istekle neydi burada ihtiyaçla hasıl olur. Hayır böyle bir şey değildir. Anlaşılı değil mi? Yani bizzat muhalifimizin kendi getirdiği ee, rakip el-İsfuhani'den getirdiğin nakil onun iki şey arasında tercihte bulunmak gerekir. Bunu söylemiyor. İbare o kadar net ki bu kelime yapmak veya yapmamak gerektiğine karar verilen senin yapmak veya yapmamak konusunda tercihin vardır. Ya bunu tercih edersin ya bunu. Nedir bu dediğim yapmak, bu dediğim yapmamaktır. Yazarın algısında ise yapmak veya yapmamak değil karşındaki iki olgudan hareketle Birini veya diğerini tercih etmek şeklindedir. Bu, bu şekilde der arkadaşlar. Yine yazar, et isimli, et fi kelimatil Kur'an olması lazım. Tam bilemiyorum, baya 8-10 cilt bir kitap zannedersem, ben internetten buldum, bende yok bu kitap. E, oradan bir nakil getirmiş, raft maddesinden, irade bir şey talep etmek ve ihtiyardır. Yine burada ek yapmış, birini diğerini seçmek ve tercih etmektir demiş. Bu ibarenin orijinalinde yok maalesef. Birini diğerine seçmek ve tercih etmektir. Bu maalesef ibarede yok. Niye bu açıklamayı getirmek zorunda kalıyor? Birini diğerine seçmek ve tercih etmek. Çünkü görüşüşü ya Yuridune iki tane şey olacak. Birini diğerine tercih edeceksin. Halbuki ibarenin orijinali "ve huve talab vel diyor. Tamam. fa'al, ee, arade, e, iradeten Keza keza keza ey ve huve talebu vel ihtiyar. Talep ve ihtiyardır diyor. Yazar devamında demiş ki birini diğerine tercih etmek ve seçmektir. Böyle bir şey yok. Yani böyle bir şey yok. Ee, ve yine aynı şey, aynı sözlükte yani el tahtik isimli o sözlükte, fi kelimatil Kur'an isimli sözlükte. Taleptu minhu fi'lehu diyor. Taleptu minhu fi'lehu. İradenin tam manası taleptu fihi fi'lehu. Ondan bir şey yapmasını talep ettim, istedim. Yani bunu yap dedim. Bakın iki tercih yok. Ondan yapmasını. Bu örneğe getiriyor. Maalesef eee Aynı kitaptan yani kaynak olarak getirdiği sözlükte bu açıklamayı da ya görmedi ya da gördüğü halde kendine muhalif olduğu için getirmedi. Yazar devam ediyor. Yazar devam ediyor. İrade kelimesine gelince o fiilin ile birlikte yapılması, failden fiilin sudur etmesidir. Bitti. İradenin manası neymiş? Fiilin fail ile beraber yapılması, failden fiilin açığa çıkmasıdır. Bir kişinin Yazar aynen bunu söylüyor. Bakın bu sözlüklerden, bu irade kelimesinin açıklamasını ben getirmedim. Ee, bu konuda e, muhalifimiz böyle uzunca yazmış. Ben yazdığı kaynaklara baktım. Başka başka sözlüklere baksanız da aynı şeyleri göreceksiniz. Aynı şeyleri göreceksiniz. Benim burada dikkat çekmeye çalıştığım husus bir getirilen delillerde, Kendilerinin lehine hiçbir şey yok. Ona biraz sonra değineceğim. İkincisi haseten özellikle dikkat çekmek istediğim deliller getirilirken okuyucuyu yönlendirme var. Tefsirlerle, böyle şey işaretleriyle, e, sılaç işaretleriyle, slash mı deniyor böyle eğik çizgiye? Ne deniyor hocam? Slash eğik çizgiye. E, okuyucuyu yönlendirme var. Bakınız. irade, ve huve talebol ihtiyar. Nokta bitti. İbare böyleyken hemen yani birini diğerine tercih etmek Seçmektir şeklinde okuyucuyu yönlendirmek, okuyucuyu kendi inancına yönlendirmek. Yoksa metinle baş başa bırakmamak var. İki, üç, bir vahim durum daha getirdiğin kaynaktaki bizzat diğer maddelere almamak. Mesela irade kelimesine gelince o fiilin faille birlikte yapılması, Failden fiilin sudur etmesidir. Benden elma yemek sudur ettiyse fiil elma yemektir. Fail benim açığa çıkan e, hareket elma yemektir. Ben elma yemeği irade etmişimdir. Benim kolumda saatim var. Failden yani benden saat kullanmak fiili saat takmak fiili sudur etmiştir. Ben saat takmayı irade ettim. Hiç kimse bana hocam orada kolunda saat var İki saatten birini mi tercih ettin? Hiç kimse demez. Arkadaşlar dilde de bu mana yoktur zaten. Ne Arapça'da ne Türkçe'de başka dilleri bilmiyorum. İradenin manası bir şeyi yapmaktır. Siz bir şey yaptığınız zaman kişiye şunu sormasın Sen bunu irade ettin mi, etmedin mi? Bunu ne yapmazsınız? Bu sorulan bir hadise değildir. Anlaşıl değil mi? Şimdi ee, ben Ayetleri okumadan önce bir de şuna değineyim. Dedim ki, biraz sonra değineceğim dedim ya biraz önce. Dedim ki yazar şunu iddia ediyor. Diyor ki aktardığımız nakillerden şunu anlıyoruz. İrade iki seçenek bandıran şeylerden birini tercih etmektir. Nakillerin hiçbirinde bu yoktur. Yazar nakilleri getirmiş. İrade iki seçenekten birini tercih etmektir. Nakillerde bu yok. Et tahkikten getirdiği nakilde kendi eklemesinde var. Birini diğerini tercih etmek şeklinde Müfredattan getirdiği nakilde böyle bir şey kesinlikle yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 satır benim elimdeki nüshada. 9 satırda böyle bir şey yok. Bilakis yapmak veya yapmamak gerektiğine inanılan bir şeye nefsin meyletmesidir demiş. Yani e, irade iki seçenekten birini tercih etmektir şeklinde bir tanımlama yazarın getirmiş olduğu tariflerde yoktur. Kesinlikle yoktur. Oldu mu arkadaşlar? İkincisi irade isteyerek, arzulayarak, ihtiyaç duyarak tercih yapmaktır. Böyle bir şey zaten hiç yok. Hiç yok yani böyle bir şey hiç yok. Ben Allah izin verirse bu nakilleri yorumun altına yazayım. Getirilen bu iki naklide birebir orijinal haliyle yorumun altına yazayım. Siz de okuyun. Ben şimdi okudum ama ben de konuşurken tam anlamamış olabilirsiniz. Siz de okuyun. Arkasına ben muhalifimizin ee, bu nakillerden çıkardığı sonucu da yazayım. Gerçekten buradan bu nakil çıkar mı çıkmaz mı? Bu sonuç çıkar mı? Bu nakillerden bu sonuç çıkar mı çıkmaz mı? Buna siz karar verin. Şimdi gelin hani muhalifimiz demiş ya iki tane ayet getirmiş. Bakınız e, dünya hayatı var, ahiret hayatı var. Ahireti tercih eden dünya iki tane seçenekten birini tercih etmiştir. Manasını vermiş ya. Gelin birkaç ayette biz okuyalım. İlk okuyacağımız ayet Nisa 60 olsun. Yuridune iyetah hakem ulet tağut dedik ki muhalifimize göre yuridune iki şeyden birini tercih etmektir fakat umiru eyk furubi Bakın kelime apaçık bir şeyler. var. Yuridu şeytanu eyyudilluhum dalalen va'ida. Şeytan onları apaçık bir dalalete sevk etmek istiyor. Uzak bir dalalete sevk etmek istiyor. Burada da yuridu kelimesi geçiyor. Şeytan insanları ya hidayet ya dalalet yoluna sevk edecek. Baktı ben dalalete sevk edeyim mi dedi. Hayır şeytan hep dalaleti sevk ediyor. Şeytan iki şeyden birini tercih etmiyor. Şeytanın insanları dalalete sevk etmesi şeytan iradesi manasındadır. Bakınız hiç sözlükler karıştırmaya İrade kelimesinin manası nedir demeye gerek yok. Ayetin altına baksanız bu yeterli. Ama arkadaşlar şunu söyleyeyim. E, ilmi hususlarda ilmi hususlarda sabit fikirlilik, ilmi hususlarda bağnazlık, ilmi hususlarda benim dediğim doğru, bunun dışındakilerin hepsi yanlış demek gözükör yapar. Gözükör yapar. Bu gerçekten birçok İslam aliminin başına da gelmiştir. Yani konu dağılmasın diye uzatmayacağım ama yani mesela İbn Hacer Buhari'ye öyle sıkı sıkı bağlanmıştır ki Buhari'yi savunacağım derken bir hadisi şerh ederken bir şeyler söylemiş. Alttaki hadis İbn Hacer'in söylediğini nakzetmiş. Nakzetmektedir. Ben başka zaman bunu anlatayım inşallah. Yani demem odur ki taassup bu kesin doğru benim dediğim kesin doğru diğerlerse hepsi yanlış. Ben başka doğru kabul etmem demek kişinin gözünü kör eder. Hatta şey neydi onun sahibi? Fethülbari deyip umdetülkari sahibi diyor ki Buhari'ye sevgisi onun gözünü kerettir diyor İbni Hacer'in için. Böyle örnekleri çoğaltmak mümkün. İşte burada da yazar yürid, irade kelimesini sözlüklerden karıştır. Oradan kendine uygun bir şeyler bulmaya çalış. Baktın bulamadın kendin yaz, sözlüğü tut kendin yaz. Bu böyle olmaz ki. Şeytan onları apaçık bir şekilde sapkınlığa sürüklemek istiyor diyor. Şeytanın karşısında iki yol mu var? Hayır. Sadece sapkınlığa sürüklemek istiyor. Başka ayet. عَدُّ Eğer onlar cihad etmeye isteselerdi ona hazırlık yapalardı. Erade kelimesi geçiyor burada. Bu insanların karşısında cihada gitmek veya sefere gitmek, cihada gitmek veya tatile gitmek, cihada gitmek veya gezintiye çıkmak şeklinde iki tane tercih vardı. Bunlar cihadı değil de seferi, gezintiyi, turistik seyahati tercih ettiler. Ayette bundan üzerine hayır. Karşılarında tek bir seçenek vardı. O da cihada gitmekti. Ama kendileri açısından iki seçenek vardı. Gitmek ya da gitmemek. Gitmek ya da gitmemek. Onlar gitmemeyi tercih ettiler. Bir başka ayet. Ma <mâ> ceza umen arada bi ehlike bi ehlike suen ee, senin ehline kötülük yapanın cezası şu değil midir? <mâ> İlla en yüzcena au azabun elim e, hapsedilmesi ve azap edilmesi. Yusuf aleyhisselam kıssasında kadın diyor ki senin ailene kötülük yapmayı irade eden. Yusuf aleyhisselam karşısında iki tane kadın yoktu. Kadın şunu iddia etmedi. Ben varım bir de başka bir kadın var. Bu geldi onu değil de beni tercih etti. İşte bu kimsenin cezası zindan ve azap değil midir? Kadın bunu söylemiyor. Orada bir tane kadın vardı. Kadın şunu söylüyor. O bana yöneldi. Beni istedi yani beni irade etti. Bana yoneldi, ben istedi ve ben ayırdı. Başka bir ayet, fakarad ayıstefiz themin al onları arzdan yok etmek, kökünü kazmak istedi. Firavun'un karşısında onları arzdan yok etmek veya onları kesmek veya onlara böyle böyle tercihler vardı da o sadece bunu tercih etti. Böyle bir mana yok. Bir başka ayet ve araduğu bir hikâyde onlar onunla tuzak kurmak istediler tuzak kurmak istediler veya savaşmak istediler veya bakın hiçbirinde tercih yoktur. Yani hiçbirinde karşılığında iki tane olgu olacak bunu değil de şunu tercih etmek yoktur. Bir başka ayet: Kullema eradu en yakhrucu min fiha. Onlar ne zaman cehennemden çıkmayı irade etseler, isteseler cehennemden çıkmayı irade etseler, isteseler yani onların karşısında cehennemden çıkmak ya da eee Başka bir seçenek. O iki seçenekten sadece cehennemden çıkmayı istediler. Diğerini tercih etmediler. Ondan dolayı irade kelimesi kullanıldı demek. Yani bu ayetlerde arkadaşlar irade kelimesinin geçtiği hemen hemen tüm ayetlere bakın. Kesinlikle ama kesinlikle bu kelime iki şeyden birini tercih etmek manasında kullanılmamıştır. Bunun Bu da bu şekilde bitti elhamdülillah. Sonuç olarak diyoruz ki irade kesinlikle ama kesinlikle iki şeyden birini tercih etmek değildir. İrade senin Yapma veya yapmaman konusunda iki şeyden birini tercih etmek. Hangi iki şeyden birini? Senin yapman veya yapmaman konusunda. Yoksa karşındaki eşya açısından değildir. Arkadaşlar iradenin tam manasını ben size e, ilmi manasını tam olarak söyleyelim. Biduni ikrah, ikrah hali olmaksızın yapılan her fiil iradedir. Unutmayın bunu. Bunu böylece bilin. Fıkıh kitaplarına bakın mesela. Ee, İkrahı tarif ederken ehtiyarın kalkması, iradenin kalkmasıdır. İkrah zorlama, iradenin kalkmasıdır. Zorlama yoksa irade vardır. Yani kişide ya ikrah hali vardır ya irade hali vardır. İkrah hali varsa irade yoktur. İrade varsa ikrah yoktur. İradenin tam manası siz bir şey yapmayı istersiniz. Onun ismi iradedir. Onun ismi irade der. Peki bu kadar yeter olsun inşallah. Fazla uzatmayacağız dedik ama yine de biraz uzadı. Hakkınızı helal edin. Daha sonra devam edeceğiz. Velhamdülillah Rabbil Alemin.